Kasas Suresi, Necm 150, Ta-Sin-Mim Bunlar apaçık açıklayıcı kitabın ayetleridir. Biz iman edecek bir toplum için Musa ve Firavun'un önemli haberlerinden bir kısmını sana hak ile okuyoruz, takip ettiriyoruz. Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı. ''Onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor, bunların oğullarını boğazlıyor, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardan idi. ''Biz ise istiyoruz ki yeryüzünde güçsüz düşürlenlere armağan verelim, onları önderler yapalım ve onları mirasçılar yapalım.'' Ve onları yeryüzünde sağlamca yerleştirelim. Piravun, Haman ve bu ikisinin askerlerine onlardan çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim. Ve biz Musa'nın anasına vahyettik. Onu emzir. Eğer onun için korkarsan onu nehre bırakıver. Korkma ve üzülme. Şüphesiz biz onu sana döndüreceğiz ve kendisini elçilerden biri yapacağız.'' Sonra da Firavun ailesi onu kendileri için bir düşman ve üzüntü olmak üzere buluntu olarak aldı. Şüphesiz Firavun, Haman ve bu ikisinin askerleri hata edenler idiler. Ve Firavun'un karısı, ''Benim ve senin için göz aydınlığı, onu katletmeyin.'' Musa'yı, diğer İsrailoğulları çocukları gibi niteliksiz, eğitimsiz, öğretimsiz, mesleksiz bırakmayın. Belki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Ve onlar işin farkında olmuyorlar. Musa'nın anasının yüreği bomboş sabahladı. Eğer biz inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse onu açığa vuracaktı. Ve Musa'nın annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. O da hemen onlar farkına varmazken uzaktan onu gözetledi. Ve biz daha önce ona süt analarını haram ettik. Bunun üzerine Musa'nın kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın verdiği sözün gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri verdik. Velakin onların pek çoğu bilmezler. Ve Musa yiğitlik çağına girip oturaklaşınca biz ona yasa ve bilgi verdik. Ve biz güzel davrananları işte böyle karşılıklandırırız. Ve Musa şehir halkının habersiz olduğu bir anda şehre girdi. Sonra orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından birbirlerini öldürmeye çalışan iki adam buldu. Sonra kendi tarafı olan düşmana karşı Musa'dan yardım diledi. Musa da ötekine hemen bir yumruk indirdi. O da hemen ölü verdi. Musa bu şeytanın işindendir. Şüphesiz o saptırıcı apaçık bir düşmandır dedi. Musa Rabbim şüphesiz kendimi haksızlık ettim. Artık beni bağışla dedi de Allah onu bağışladı. Şüphesiz o çok bağışlayıcının, çok merhamet edicinin ta kendisidir. Musa Rabbim bana nimet olarak verdiğin şeylere andolsun ki artık hiçbir zaman suçlulara arka olmayacağım dedi. Sonra da Musa şehirde korku içinde etrafı kontrol ederek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek ondan yardım istiyor. Musa ona şüphesiz sen apaçık bir azgınsın dedi. Musa İkisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam, ''Ey Musa, dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen sadece yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun ve düzelticilerden olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ''Ey Musa, İleri gelenler seni öldürmek için senin hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çık, şüphesiz ki ben öğüt verenlerdenim. Sonra da Musa korka korka kontrol ederek oradan çıktı. Rabbim, beni şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar dedi. Ve Musa medyene doğru yöneldiğinde Rabbimin bana yolun doğrusunu göstereceğini umarım dedi. Ve Musa medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan insanlardan bir önderli topluluk buldu. Ve Musa hayvan sulayanlar kadar güçlü olmayan hayvanlarını geri çeken iki kadın buldu. Dedi ki haliniz nedir? Dediler ki çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulamayız. Babamız da çok yaşlı bir ihtiyardır. Bunun üzerine Musa İkisi için hayvanları suladı. Sonra gölgeye çekildi de, ''Rabbim, şüphesiz ki ben iyilikten bana indirdiğin şeye muhtacım.'' dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi. Dedi ki, ''Şüphesiz babam bizim yerimize sulamanın ücretini karşılamak için seni çağırıyor.'' Musa, kızın babasına geldi ve kıssaları ona anlattı. Kızın babası, korkma, o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış toplumdan kurtuldun, dedi. Onun iki kızından biri, babacım, onu ücretle tut. Şüphesiz ücretle tutulan kimselerin en iyisi, güçlü ve güvenilir olanıdır, dedi. Kızların babası dedi ki, hac yapılan sekiz yıl bana çalışmana karşılık, şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer ona tamamlarsan artık o kendinden sana ağırlık vermek de istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisinin sonunu gerçekleştirirsem demek ki bana karşı düşmanlık sorumluluk yok. Ve söylediklerimize Allah vekildir. Yani koruyarak, destekleyerek uygulayandır dedi. Artık Musa süreyi doldurup ailesiyle yakınlarıyla yola çıkınca dağ tarafından bir ateş hissetti. Ailesine ''Benim size bir haber getirmem için siz bekleyin. Ben bir ateş hissettim. Yahut ısınırsınız diye o ateşten bir parça getiririm.'' dedi. Sonra oraya vardığında o bereketli toprak parçasındaki vadinin sağ tarafından bir ağaçtan seslenildi. Ey Musa! Hiç şüphesiz ki ben, alemlerin Rabbi, Allah'ın ta kendisiyim ve birikimini ortaya at. Birikimini sanki görünmeyen bir varlık gibi hareket ettirir görünce de dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Beri gel, korkma. Kesinlikle sen emniyette olanlardansın. Koynundaki gücünü devreye sok. Kusursuz, mükemmelce çıkacaksın. Korkudan kanadını kendine çek. İşte bu ikisi, Pirabun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ''Şüphesiz ben onlardan bir kişi öldürdüm. Şimdi onların beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'u da benimle gönder. O dil bakımından benden daha iyi, güzel ve etkilidir. O nedenle onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Şüphesiz ben beni yalanlamalarından korkuyorum.'' Allah dedi ki, ''Seni kardeşinle destekleyeceğiz.'' Ve ikiniz için bir güç, iktidar oluşturacağız. Sonra da onlar, alametlerimiz, göstergelerimiz sebebiyle size erişemeyecekler. Siz ikiniz ve ikinizi izleyenler üstün olanlarsınız. Musa onlara apaçık alametlerimiz, göstergelerimiz de gelince, bu sadece uydurulmuş bir etkili bilgilerdir. Ve biz önceki atalarımızdan bunu işitmemiştik dediler. Musa da dedi ki, Benim Rabbim, kendi katından kimin doğru yol kılavuzuyla geldiğini ve yurdun sonunun kimin için daha iyi olacağını daha iyi bilendir. Şüphesiz ki şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar kurtuluşa eremezler. Bir da ey ileri gelenler! ''Sizin için benden başka bir ilah bilmedim. Ey Haman, benim için çamur üzerine hemen ateş yak, tuğla imal et de Musa'nın ilahı hakkında bilgilenmem için bana bir kule yap. Ve şüphe yok ki onun yalancılardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum.'' dedi. Firavun, kendisi ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerine inandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp o bol suda, nehirde fırlatıp verdik. Şimdi şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Ve onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdi. Ve bu dünyada arkalarına dışlanma, Allah'ın rahmetinden yoksun olma taktık. Onlar kıyamet gününde de kötülenmiş, uzaklaştırılmış kimselerdendir. Ve and ki biz ilk nesilleri değişime, yıkıma uğrattıktan sonra Musa'ya öğüt alırlar diye insanlar için apaçık deliller, kılavuz ve rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve Musa'ya o emri gerçekleştirdiğimiz sırada sen batı yönünde değildin. Hazır bulunanlardan, görenlerden de değildin. Ama biz nice nesiller var ettik de onların ömürleri uzatıkça uzadı. Sen onlara ayetlerimizi okuyarak medyen halkı arasında bulunanlardan da değildin. Fakat biz elçi gönderenleriz. Ve biz seslendiğimiz zaman Tur'un yanında da değildin. Tersine senden önce kendilerine uyarıcı, peygamber gelmeyen bir toplumu uyarman için ve kendi ellerinin yaptıklarından dolayı başlarına bir fenalık geldiğinde hemen Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak diyemesinler, onlar öğüt alsınlar diye Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik, seni elçi olarak gönderdik. İşte onlara tarafımızdan o hak gelince de Musa'ya verilen şeyler, alametler, göstergeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Daha evvel Musa'ya verileni örtbas edip reddetmemişler miydi? Birbirlerine sırt veren, destekleyen iki sihir etkili bilgi dediler ve şüphesiz biz hepsini kabul etmeyeceğiz dediler. De ki, eğer doğru kimseler iseniz, hemen Allah katından bana de Musa'ya inen kitaplardan daha çok doğruya kılavuz olan bir kitap getirin de ben de ona uyayım. Buna rağmen eğer sana cevap vermezlerse, bil ki onlar yalnızca heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık, şaşkın aşağı kim olabilir? Kesinlikle Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan topluma yol göstermez. Ve andolsun biz sözü yani vahyi Kur'an'ı öğüt alırlar diye birbiri ardınca yolladık. Sözden Vahiden Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onlar söze, vahye, Kur'an'a da inanırlar. Ve onlara o söz, vahi, Kur'an okunduğu zaman onlar biz ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Kesinlikle biz ondan önce Müslüman olanlardık dediler. İşte onlar sabrettikleri için onların ödülleri iki kere verilecektir. Ve onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcamada bulunurlar. Başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını temin ederler. Ve onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz yalnızca bizim için. Sizin işleriniz de yalnızca sizin içindir. Size selam olsun, biz cahilleri aramıyoruz derler. Kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Ve o kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. Ve onlar biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak, Yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Ve biz geçimleriyle şımarmış nice kenti değişime yıkıma uğratmışızdır. İşte onların yerleri. Kendilerinden sonra pek az oturulmuş olan meskenleri. Ve biz barislerin ta kendisiyiz. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe memleketleri değişime yıkıma uğratıcı değildir. Zaten biz halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler olmayan memleketleri, Değişime, yıkıma uğratıcı değiliz. Necm 151 Ve size verilen şeyler, basit dünya hayatının kazanımı ve onun süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? Şu halde, bizim kendisine güzel bir söz verişle söz verip de ona kavuşan kimse, Basit dünya hayatının kazanımını kazandırdığımız ve sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilenlerden huzurumuzda hazır olda tutulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün Allah onlara seslenir de der ki Yanlış olarak inanmış olduğunuz benim ortaklar hani nerede? Haklarında söz gerçekleşen kimseler Rabbimiz ''İşte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak işte bunları da öylece biz azdırdık. Biz sana karşı uzak olduk. Onlar sadece bizlere tapmıyorlardı.'' derler. Ve ''Ortaklarınızı çağırın.'' denir. Onlar da çağırırlar. Sonra da onlar kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. ''Ne olurdu onlar?'' Kılavuzlanan doğru yolu kabullenmiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara seslenirdi, gönderilen açılere ne cevap verdiniz der. İşte o gün onlara bütün önemli haberler kapkaranlık olmuştur. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Fakat tövbe etmiş, iman etmiş ve düzeltici işler yapmış kimseye gelince... O kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Necm 152 Ve senin Rabbin dilediği şeyi oluşturur ve onlar için hayırlı olan şeyleri seçer. Onlar içinse seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından arınıktır ve yüceler yücesidir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizledikleri şeyleri ve açığa vurdukları şeyleri bilir. Ve O, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. İlkinde ve sonuncuda tüm övgüler O'nundur. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Necm 153 ''De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? Hala kulak vermeyecek misiniz?'' ''De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse,'' Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve Allah'ın rahmetindendir ki o, Geceyi ve gündüzü gecede dinlenesiniz ve gündüzün onun karşılıksız fazladan verdiklerinden arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye yaptık. Ve o gün Allah onlara seslenip der ki Yanlış olarak inandığınız benim ortaklar hani nerede? Ve biz her önderli toplumdan bir şahit çekip çıkardık da hadi kesin delilinizi getirin dedik. Artık bildiler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler kendilerinden ayrılıp kaybolmuştur. Necm 154 Şüphesiz Karun, Musa'nın toplumundan idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, şüphesiz onun anahtarları güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır gelirdi. Bir zaman toplumu ona demiştik ki, Şımarma, şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez ve Allah'ın sana verdiğinde ahiret yurdunu iste. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuğu isteme. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmez miydi ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı birikimi olan kimseleri, Kesinlikle değişime, yıkıma uğratmıştı. Ve bu günahkarlar diğerlerinin günahlarından sorumlu tutulmaz. Derken Karun, süs, görkem içinde toplumunun karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyen kimseler, keşke Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı. Şüphesiz ki o Karun çok büyük bir nasip sahibidir dediler. Ve kendilerine bilgi verilmiş olan kimselerse yazıklar olsun size. İman eden ve salihi işleyen kimseler için Allah'ın vereceği ödül daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir dediler. Sonunda biz onu ve evini yere geçirdik. Artık Allah'ın aslarından kendisine yardım edecek bir taraftar da olmadı. Ve o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Ve daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletiyor ve daraltıyor. Şayet Allah bize armağan vermiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Ve demek ki kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, kendilerini kurtaramıyorlar diyerek sabahladılar. Necm 155 işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimseler için hazırlarız. Ve akıbet Allah'ın koruması altına girmiş kişiler içindir. Kim bir iyilik getirirse, ona ondan daha hayırlısı, ona ondan dolayı bir hayır vardır. Ve kim bir kötülük getirirse, işte o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları şeylerle karşılıklandırılırlar. Necim 156 Şüphesiz ki Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, benim Rabbim kimin doğru yol kılavuzuyla geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilendir. Ve sen kitabın sana vahyedileceğini indirileceğini ummuyordun. O ancak Rabbinden bir rahmet olarak verildi. Öyleyse sakın kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere arka çıkma, yardımcı olma. Ve ortak koşanlar sana indirildikten sonra Sakın seni Allah'ın ayetlerinden alı koymasınlar ve Rabbine davet et ve asla ortak koşanlardan olma. Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Yasa ilke yalnızca onundur. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Kulunu bir gece ayetlerimizden, alametlerimizden, göstergelerimizden gösterelim diye mescid-i haramdan bir kenarını mübarek kıldığımız mescid-i aksaya yürüten zat her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz ki o en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir.